Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 30. Cüz Nebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde yedi kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanmıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık! Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, İçki dolu kadehler. Orada ne bir boş söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu, kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da, Keşke toprak olsaydım diyerek Dövüneceği gün gerçekleşecek olan Yakın bir azaba karşı Sizi uyardık. Nazihat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun Batmak üzere yükselenlere Sakin ve düzenli hareket edenlere Yüzdükçe yüzenlere Yarıştıkça yarışanlara Emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere. O gün şiddetle sarsan sarsar, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkârcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuşken mi? diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi tuvada şöyle seslenmişti. Firavun'a git. O hakikaten azdı. De ki arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak. Ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem, işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzoları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratına astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı, yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkârcı. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağar eden o ses geldiğinde, İşte o gün kişi kardeşinden, Annesinden, babasından, Eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, Güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de, o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Tekvir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş dürülüp karardığında, Yıldızlar dökülüp söndüğünde, Dağlar sökülüp yürütüldüğünde, Doğrucak develer başı boş bırakıldığında, Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, Denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, Defterler ortaya serildiğinde, Gökyüzü sıyrılıp açıldığında, Cehennem ateşi harlatıldığında, Cennet yaklaştırıldığında, Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun, kararmakta olan geceye andolsun, ağarmakta olan sabaha andolsun ki o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi, Orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi, Kesinlikle mecnun değildir. Ant olsun ki onu, Vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O, herkes için bir öğüttür. Özellikle, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için, alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin?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 Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak sicciğindedir. Sicciğin nedir bilir misin? O kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır. Doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki, Erdem sahiplerinin kaydı illiyindedir. Bilir misin nedir illiyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları, Ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mühürü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde, ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında Ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye, ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman ayak ki siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar. Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Buruç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun burçlarla dolu göğe, vaad edilmiş güne, Tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öc aldılar. Allah, her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki, başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan, yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünen ne? O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O, atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah, onu, öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de, insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Ala Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabb'inin adını tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren Yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan O'dur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Vaşiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir, onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler, ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, Sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun Tan yerinin ağarmasına, On geceye, Çift olana ve tek olana, Geçip gitmekte olan geceye, Düşünen kimse için, Bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, Sütunlarla dolu ireme, Vadide kayaları oyarak şehir yapan semuda, Kazıklı Firavun'a işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Orada durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak-hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. hayır. Bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbim gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut, Aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna Işığı onun ardından geldiğinde aya Onu dünyayı aydınlattığında gündüze Onu karanlıkla örttüğünde geceye Göğe ve onu Kur'ana Yere ''Ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu ile baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı.'' En azalısı cüretle ileri atıldığında, Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline, elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zamanda malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette dünyada bizimdir. Böylece Alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Duha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun kuşluk vaktine, Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu,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 Şükranla An İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. TİN Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına,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 seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku! kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Oysa, kuldaki her şey, yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı. Peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yoldaysa yahut günahtan sakınmaya çalışıyorsa. Düşündün mü ey rasülüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa. Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse Mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.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 içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklara kan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Adiyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun nefes nefese koşanlara sonra çakarak kıvılcım saçanlara sabahleyin ansızın baskın yapanlara derken o sırada tozu dumana katanlara peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara insan Rabine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve katlerde gizlenenler ortaya konduğu zaman işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kariya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O korkunç ses, o ne dehşetli ses, o korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse... İşte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekasür Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Çoklukla övünme yarışı,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 Nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.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 Onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah da bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayrada engel olurlar. Kevser suresi.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 Tebbet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, O Allah'tır, tektir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, Sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfürenlerin şerrinden. Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki,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 Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru